Olay Harameyn'in Osmanlı idaresinde olduğu zamanlarda gerçekleşir. Kabe yakın bir bölgede Osmanlı karakolu vardır. Komutan askerin birine emreder. Git, erat için kasaptan şu kadar et satın al, gel. Asker gider. Eti satın alır. Dönüşte bakar ki Kabe'de tavaf tenhadır. Kendi kendine, Kabe'nin tenha olduğu şu sırada bir tavaf yapayım da öyle gideyim der. Bir tavaf yapar, sonra karakola gider, aldığı eti açlı başına verir. Aşçıbaşı eti yemek yapmak üzere doğrar, kazana koyar, ateşi yakar. Ne var ki et pişmek bilmez. Pişmediği gibi çiğ görünüşünde en küçük bir değişiklik olmaz. Aşçıbaşı ateşi ne kadar korlasa da ette en küçük bir pişme emaresi yoktu. Durumu komutana haber verir. Komutan da aynı hali müşahede eder. Komutan eti alan eri çağırır. Ere, emir verdikten sonra ne yaptığını sorar. Er anlatır. Komutanım, eti alıp dönüşte baktım ki Kabe'de tavaf tenha'dır. Bir tavaf yapayım da öyle gideyim dedim. Kucağımda etle beraber tavaf eyledim. Bitince de tavaf namazını kıldım ve geldim. Başka bir şey yapmadım. Komutan hayret ve heyecanla etrafındakilere gözyaşları içerisinde şöyle seslenir. Bakınız, Allah Teala, kabeyi tavaf eden cansız eti bile ateşte yakmıyor. Ya, onu tavaf eden insanı hiç yakar mı?